Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ağır bir gripten çıkmış olarak Biraz sesimi idare edeceksiniz artık Bugün Önceki haftalardan Devam ettiğimiz ve 10.sunu Sunacağımız Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in Örnekliği Çerçevesinde Mekke'de 12 yıl Bölümünün 10.sunu sunacağım Bu bölümde Alt başlık olarak Mekke'de gelen hükümler incelenecek. Bugün birincisiyle başlıyoruz. İnşallah 2-3 gibi gidebilir. Çünkü önemli hükümler var. Genelde Müslümanlar ahlem ayetlerinin Medine döneminde geldiğini söyleseler de aslında Mekke döneminde de Müslümanların davranışlarıyla ilgili, onların uyacağı kurallarla ilgili çok çok önemli hükümler gelmiştir. Ne yazık ki bugün Müslümanlar bu çerçevede gelen hükümlerden biraz uzak kaldıkları için olay farklı noktalara gitmektedir. Mekke döneminde Müslümanlara gönderilen hükümlerin özeti insanlara, topluma güven kazandırmakta. Müslümanlar bütün insanlara, toplumuna Güven kazandırırken, aynı güveni Müslümanlara da kazandırıyor. İnsani gelişmenin bilgi, bilinç yönünden gelişmesi yolunda eğitim alıyor. Bir taraftan putperest önderlerin baskıları, işkenceleri, tehditleri, boykotları, diğer taraftan inancın her an imtihan edilir oluşu, Mekke döneminin temel görünüsü olarak karşımıza çıkıyordu. Müslümanlar yapacakları görevlerin bilinciyle hareket ederlerken, diğer insanların, Müslümanların ne yaptığına bakmaması, yani hem Müslümanların hem de diğer insanların ne yaptığına bakmaması, Müslümanların sadece kendi yapacaklarını düşünmeleri, başkası ne yapıyor dememesi, o dönemin en önemli özelliğidir Hiçbir Müslüman bir hareketi, bir eylemi gerçekleştireceği zaman diğer insanlar ne yapıyor diye bakmıyordu. Allah'tan bir hüküm geldiği zaman ben uyuyacağım ama ya tek başına kalırsam demiyordu. Allah'ın verdiği hükmü, gönderdiği hükmü inancı doğrusunda inanıyor ise, bu konuda kendisini hazır hissediyorsa, hiç kimseye bir şey demeden derhal yapmak için eyleme geçiyordu. Ve bu neticede ise tek başına kalacağı gibi bir endişeye sahip olmuyordu. Bu konuda biliyorsunuz bugün çok enteresan Müslümanların tavrı. Bugün Müslümanlar bir hareket yapacağı zaman hemen önce başkaları yapıyor mu? Ben şimdi ortaya sipsirvi çıkmayayım, dikkat çekmeyeyim. Şimdi Allah böyle bir şey emretmiş ama... Bir bakalım başka Müslümanlar ne yapıyor? İnsanlar ne yapıyor? Onlar yapmıyorsa benim yapmam enayilik olur. Gözüyle bakıyor. Genelde böyle bir yaklaşım tarzı insanların kafalarında dolaşıyor. Halbuki Mekke'de böyle değildi. Mekke'de Müslümanlar inandıkları anda Allah ile kendi aralarına hiçbir şeyi katmıyorlardı. Ne Resulü, ne başka Müslümanları, ne de insanları. Allah'tan Rasul aracılığıyla ayet gelip de bilgilerine, bilincine, kalbine yerleştiği anda, Allah'a olan görevini yapmak istediği anda arada kimse yoktu. Ne Resul, ne Müslümanlar, ne de insanlar. Kararı veriyor, çıkıp uyguluyordu. Kendisini ortada sipsivri bırakmış, herkese güldürmüş de saymıyordu. İnancı gereği yaptığını yapacağını yapmış oluyordu. Bu yönde hiçbir hesabı kitabı yoktu Müslümanların. Günümüzde olduğu gibi. Günümüzde Müslümanlar bir hareketi gerçekleştirmeye karar verecekler zaman yüzlerce hesap yaparlar. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Allah bu konuda şöyle diyor ama şimdi şöyle yaparsak şöyle olur, böyle yaparsak böyle olur. İşte arkasından şu gelir, tek başıma kalırsam şöyle olur. İşte bilmem işte birkaç kişi olursa olmaz. Mutlaka başkaları da olmalı. Başkaları yoksa bu işi hiç olmaz. Allah hüküm vermiş önemli değil yani. Başkaları yoksa hiç olmaz. Gibi mütalalar bugün maalesef hepimizin bildiği gibi Müslümanların inancında, bilgisinde, kangren gibi dolaşıp duruyor. Müşriklerin malı, canı Müslümanlar için eman altındadır. Hiçbir Müslüman müşriklerin malına, canına, ırzına dokunamaz. Bu yönde gelen ayetleri ileride inceleyeceğiz. Savaş hukukunun kurallarından olan, düşmanın malı, canı, ırzı helaldir kuralı Mekke'de asla uygulanmamıştır. Savaş hukuku dediğimizde, savaş açan taraflar karşı tarafa sizin mallarınız ganimet, canlarınız esir veya ölüm, özlarınızı bize aittir mantığıyla hareket ederler. Yani savaş açmanın bir tarafa savaş açmanın kısa adı, malınızda, canınızda, özünüzda, gözünüz var. Ele geçirdiğimiz anda Mandarınızı alırız, canlarınızı alırız, ya ölüm olarak ya köle olarak ırzlarınızı alırız. Yani kadınlarınızı alırız, kızlarınızı alırız. Tehdidi vardır. Ancak Mekke'de hiçbir zaman, o dönemde, Müslümanlar böyle bir savaş mantığıyla topluma yönelmemişlerdir. Ve böyle bir izin de asla verilmemiştir. Dolayısıyla, savaşta galip gelen toplumlar bu mantıkla hareket ettikleri zaman, savaş mantığı olduğu zaman o dönemlerde düşmanlarının mallarına ganimet olarak alıyorlardı savaş ortamında. Canlarını savaşlarda alıyorlardı ve esir alıyorlardı ve öldürüyorlardı. Kızlarını yani kadınlarını köle ediniyorlardı. Bugünün savaş kurallarında esir almak yok gördüğümüz kadarıyla. Ülkeler işgal edildiğinde ülkelerin yeraltı yerüstü zenginliklerine el konuluyor. Bir de kukla yöneticiler seçiliyor. Bir kukla bir devlet kuruluyor. Sonra işgalciler çekip gidiyor. Onların umurunda değil. Her ne kadar bazı bölgelerde eğer işgal eden askerler ülke içinde kalmışsa bir müddet düzeni sağlamak için etraflarında insanların canlarına, mallarına, ırzlarına, namuslarına zarar veriyorlar. Ama eskisi gibi köle alma, öldürme, kadınları cariye edinme gibi unsurlar bugün yok. O dönemde vardı. Tabi o savaş hukukunun getirdiği, o dönemin getirdiği özel hükümler çerçevesinde bir düşünce mantığıyla veya bugünkü savaş hukukunun getirdiği çerçevedeki düşünce mantığıyla baktığımız zaman Allah Resulü'nün Mekke'deki mücadelesinde ve arkadaşlarının Mekke'deki mücadelesinde onlara verilen emirler, o zaman gelen hükümler savaş hukuku çerçevesinde değildi. Savaşa izin verilmemişti. Böyle bir mantık yoktu. Onun için mallarına, canlarına, ırzlarına Müslümanlar asla dokunamıyordu. Gelişen tarih içerisinde Müslümanların Mekke'de değil de Medine'de gelen hükümler doğrusunda oluşturulan savaş hukuku kavramı ve savaş hukuku kuralları her zaman doğru bir şekilde uygulanmadı. Çünkü Müslümanların savaş hukukunda temel espri, Savaşa katılmayanlara dokunulmazdı. Kadınlara, yaşlılara, çocuklara, hastalara dokunulmazdı. Müslümanlarla savaşmak için savaş meydanına gelmişlerin mallarına, canlarına, özlerine galibiyetle sahip olunurdu. Ancak geride kalanlar güven içindeydiler. Esprili olarak bir yerleşim bölgesine ani baskınlar şeklinde yapılan savaşlar Müslümanların kuralları içinde değildi. Yani bir şehir, bir kasaba, bir köy bugünkü tabirlerle Müslüman orduları anında oraya gece veya gündüz baskın yapıp milleti işte hazırlıksız yakalayıp, çoğu çocuğu, kadını kılıçtan geçirip, mallarına el koyup, erkeklerini öldürüp kadınlarını köle almazlardı. Böyle bir adet yoktu. Başka toplumlarda vardı ama Müslümanlarda böyle bir olay yoktu. Müslümanlar karşı tarafa İslam'ı tebliğ etmeden, barışı teklif etmeden, ve açıkça savaş ilan etmeden saldırıda bulunmazlardı. Savaş Müslümanlar için daima en son şık olarak hukukunda bulunuyordu. En son şık. Önce İslam'ın tebliği, sonra arada bir barışın sağlanması ama çaresiz kalınırsa, yani insanlar İslam'ı almak istemediler, İslam'ı kabul etmek istemediler, barışı da istemediler, illa ki biz savaşacağız dediler, o zaman Başka çözüm yok şeklinde karşı tarafın isteği doğrusunda savaş ilan edilir ve ondan sonra saldırıya geçilirdi. Temel hukuk kuralı buyken bu hukuk kuralının Müslümanların tarihinde birebir uygulandığı söylenemez. Aksine Müslüman toplumların bırakın düşmanlarına karşı Müslümanlar arasındaki çatışmalarda bile savaş kurallarına bırakmış, inanmayanlardan daha beter savaş kuralları uyguladığı dönemler olmuştur. Bugünün Müslümanların kafalarında bile var olan, ah Müslümanlar şöyle güçlü olacak, o zaman eline silahı alacaksın. Karşı çıkanların tümünün karısını, kızını, çoğunu, çocuğunu geberteceksin. Arkalarında hiçbir şey bırakmayıp, yeryüzünden bu kafirleri sileceksin mantığı. Bugün nasıl bazı insanların, bazı cemaatlerin kafalarında var ise, geçmişte de, Böyle olan dönemler olmuştur. Bazı komutanların, bazı asker müfrezelerinin, bazı küçük Müslüman devletçiklerinin kafalarında böyle anlayışlar olmuştur ve bunlar ortalığı yakıp yıkmışlardır. Genel hüküm değildir ama onların hatasıyla bunlar tarihe yazılmıştır. Mesela Osmanlı dönemlerinde burnunun dibindeki Bulgar, Yunan çetelerine karşı başarı gösteremezken örnekleyelim, Özellikle 1900'lü yıllarda, 1800'lü yılların sonlarında biliyorsunuz Balkanlar karışmış vaziyette. Bir taraftan Bulgar çeteleri, bir taraftan Yunan çeteleri, bir taraftan Makedon çeteleri, bir taraftan Arnavut çeteleri, bir taraftan Sırp çeteleri. Bütün o bölgeyi yakıp yıkarken, oradaki Müslümanları öldürürken biz o dönemlerde bir bakıyoruz Osmanlı orduları daha çok Yemen cephelerinde, Anadolu'dan, Çocukları toparlıyorlar, 15-16-17 yaşında çocukları. askere alıyorlar, silahlandırılıyorlar ve aylarca Yemen çöllerine götürüyorlar. Oralarda Yemenlilerle savaştırıyorlar. Savaştırdıkları Yemenliler kafirler değil, Müslümanlar. Niçin savaştırılıyorlar diye sorduğumuz zaman Osmanlı iktidarını kabul etmemişler. Hilafetini kabul etmemişler. Biz demişler istemiyoruz, kendi kendimize yönetilmek istiyoruz demişler. Osmanlı bunu kabul edemiyor ve üzerlerine asker gönderiyor. Onlar Müslüman. Aynı dönemde Osmanlı'nın batısındaki işte Yunan, Makedon, Bulgar, Roman, Yugoslavya ve Arnavut bölgelerinde oluşan çeteler oradaki Müslüman toplumların canını okuyor. Onlara asker gönderip onları temizleyeceğine, onları düzelteceğine gidip öbür tarafta Müslümanlarla savaştırıyordu. Böyle mantıksız, politik hatalarla dolu bir dönemler ve savaş hukuk kurallarının dışındaki bir amaç işte önce dini tebliğ, sonra barışı tebliğ, sonra çaresiz kalırsanız savaşacaksınız kuralı maalesef tarihin birebir incelenmesine birçok yerde çiğnenmiş görünüyor. İşte bu noktalarda mesela son dönemlerde Osmanlı niçin Bulgar, Yunan, Makadon, Arnavut, Sırp çetelerine karşı savaşmadı da gitti ta Yemenlerle savaştı. Niçin o dönemlerde bu tür sorgulamaları yapanları suçlu saydı ve haklarında takipatlar yaptırdı? Yemen cephelerinde, Suideristan cephelerinde Osmanlı kafirlerle mi savaştı yoksa Müslümanlarla mı savaştı? Sorgularında elbette din kardeşleriyle savaşıyordu neticede dibindeki kafir çetelerle savaşmayı öne çıkarması gereken Osmanlı. Niçin din kardeşleriyle savaşmayı öne çıkardı? Elbette bu tür sorguların yapılamaması mantık olarak ve birçok alanın hala da kutsal görülmesi, mesela bu tür sorguları sormanın bile mantıksız sayılacağı bir düşünce, bir tarih bilincine sahip olmamız neticesinde olayları anlamak için yapılacak sorgulamalar yapılamayınca olaylar da anlaşılmıyor. Tabi bu tür olaylar anlaşılmayınca rasullar Mekke dönemi de anlaşılmıyor, o konuda gelen Kur'an'ın ayetleri de anlaşılmıyor. Neticede. Her şey birbirine bağlı oluyor. Çünkü Bizim kafamızda eğer bizi bağlayan şeyler varsa, Kur'an'ın dışında, ayetlerin dışında, sorgulamaz şeyler varsa ve tartışılamaz konular varsa, o zaman ne oluyor? Bazı mantıksızlıklar ayetlerin önüne geçiyor, bazı mantıksızlar Resulullah'ın hayatının önüne geçiyor. O zaman Allah'ın dini anlaşılamıyor. Allah'ın gönderdiği ayetler anlaşılamıyor. Mekke dönemi, savaş hukukunun uygulanmadığı bir dönem. İçin? Çünkü... Savaşı devletler açar. Müslümanların henüz bir devleti yok. Savaş hukuku devlet hukukudur. Devlet hukukunun olmadığı yerde savaş hukuku olmaz. Sadece çete hukuku olur. Çete savaşı olur. Mekke döneminde Müslümanlara çete savaşı asla izin verilmedi. Müslümanların çeteleşerek putpreslere karşı, putpreslerin önderlerine karşı bir çete savaşı haline getirilmesi istenmedi edilmedi. Çünkü o konuda Müslümanların Mekke'de davranışlarını ele alan bütün hükümleri incelediğimiz zaman bir çetenin veya çete savaşlarının yapacağı şeyden daha çok Müslümanların Allah'ın gönderdiği ayetleri hayatlarında uyguladıkları zaman müthiş bir olay gerçekleştirdiğini görüyoruz. Onun için çok dikkatli izlemenizde yarar var. Zekat ve namaz hükümleri Mekke'de genellikle birlikte Müslümanlara yüklenilen görevler olarak ortaya çıkıyor. Ayetlerde birlikte söyleniyor. Mesela Lokman suresi dördüncü ayette, o kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ailete de kesin olarak iman edenler. Yine Müminin suresinde dördüncü ayetinde onlar zekatı verirler. Nen suresi üçüncü ayette onlar ki namazı kılarlar, zekatı verirler ve ailete de kesin olarak inanırlar. Bu mimar gelen ayetler daha geniş ayetler içerisinde de var bu cümleler ama ben kısa özet cümleler aldım. Bu konuda bir güzel örnek olarak tekli başka konuları da içermeden zekatı ve namazı. Onlar namazı kılar, zekatı verirler ifadeleriyle. Allah'ın Mekke'de Müslüman olan kişilere temel emir olarak namazı ve zekatı emrettiğini görüyoruz. Bakınız çok önemli bu. Namazı ve zekatı emrediyor. İkisini birlikte. Ve bu iki emrin yerine getirilmesini ahirete kesin iman olarak gösteriyor. O kimseler namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. Peki namazı kılmaz, zekatı vermezse ne olur? Daha sonra o ayeti söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi Namaz kelimesi Farsçadan Müslümanların kültürüne geçmiş, Kur'an'ın orijinalinde bulunmamaktadır. Arapçadaki salat kelimesi, onlar salat ederler veya selatı ikame ederler anlamında kullanılmasına bakılarak birinin dua, diğerinin namaz anlamında olduğundan sözlüdür. Aslında namaz ibadetinin de başlı başına dua olduğu gerçeği selat kelimesinin namaz içinde doğru kullanıldığını gösteriyor. Müslümanların bugünkü kıldığı namaz şeklinde yönelik hükümler kıyam, rükû, sucud, secde ayetlerde belirtilmektedir. Arapların namaz kılmış biçimine uygun namazı bildikleri söylense de, yani kıyam, rükû, sucud şeklindeki bir namaz ibadet biçiminin Araplarının geleneğinde var olduğu söylense de, bu yargı ve rivayetlerin doğruluğu tartışılır tekim Allah Enfal Suresinin 35. ayetinde onların Betullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el er çırpmaktan başka bir şey değildi. Ey kafirler! İnkar etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın demektir. Müslümanların Mekke'de kıldıkları namazla ilgili değişik rivayetler vardır. Kimi? Toplum. Namazı? futperestler bildikleri için Müslümanların namaz kılınışı yadırganmamıştır demekte, bazı rivayetler bu yönde gelmekte, kimi de bazıları da İslam'ın gelişiyle emredilen namaz müşriklerden gizli kılınıyordu. Müşrikler namaz kılan Müslümanları gördüklerinde onları engelliyorlardı. Hatta gündüz namazlarının iman tarafından sessiz okunuşu, kıraatının, Gece sesli okunuşu bu özelliğe dikkat eden, bu geleneğe dikkat eden bir özellikti. Yani o dönemde müşriklerden gizli namaz kıldıkları için kıraatı sessiz okuyorlardı gündüz kimse duymasın diye. Ancak geceleri seslendirebiliyorlardı. Herkes uyuduktan sonra, yattıktan sonra. Herkes bir evine çekildiği zaman. İşte bazı kitaplarda, bazı rivayetlerde efendim işte soru sorduğu zaman gündüz namazlarında imam niye Kıraat yaparken sessiz içinden okur da akşam yatsı namazlarında veya sabah namazında niye sesli okur diye sorulduğu zaman cevabı bu şekilde genelde veriliyordu. Bu konuda da tarihten gelen ve hadislerde gelen rivayetler var. Dolayısıyla iki ayrı rivayet açısından baktığımız zaman ikisinden hangisinin doğru olduğu noktasında bugün bizim bu noktada 1500 yıl sonra karar vermemiz çok zor. Ama... Şurası bir gerçek ki, ayetlerin özünden gidersek, gerçekten Arapların tarihinde, onların ibadet şeklinde Allah'ın da tarif ettiği gibi, çünkü onların ibadeti Kabe'de olmaktaydı, yani evlerinde putlara karşı yapmış oldukları ibadetleri vardı, aynı Kabe'deki gibi Allah da onların ibadetini el çırpmak ve ıslık çalmak olarak niteliyor. Ayetle sabit olan bu. Diğerleri rivayet olarak geliyor ve rivayetler genelde zanni ve birbirle çelişkili. Bazı konularda işte e, salati ikame eden ve onu engelleyen işte bir surede bahsedildiği gibi Rasullaha atfen ifade edilen, hikayesi öyle olan ve üzerine secdeye vardığı zaman Rasullah üzerine işte bir işkembeyi kafasının üzerine koyan kişiden bahsedildiği rivayet edilmektedir ki, bu noktadaki rivayetlerde doğruluk açısından tartışılabilir. Bunun için çok fazla bir şey demeyeceğim. Sıratla ifade edilen uygulamaların, müşriklerin engellemesinde Müslümanların dua edişleri yoksa biçimsel namazları mı engellendiği konusu yeterli açıklığa sahip değil. Kur'an'da namaz kılmış biçimine ait rükünlerin temelini oluşturan kıyam rükun, sucud, görüntüsünü, sucud derken secdeyi kastediyoruz. Ben 2011 yılında Güney Kore'ye gittiğimde ziyaret ettiğim tapınakta gördüm. Yani kıyam ruku sucud ayakta eğilmiş ve sucu denen bir üçlemeyi ibadet biçiminde Güney Kore'deki budistlerde gördüm. Oradaki tapınakta onlar kıyam ruku sucud yapırlardı ve secdeye vardıkları zamanda secdede bizim elimizin tersine yani avuçlarımızın içine değil de dışına alnımızı koyduğumuz veyahut da işte avucumuzu yere doğru koyduğumuz şeklinin dışında onlar elinin tersini yere avuçlarına alnına gelecek şekilde koyup alınlarını avuçlarının içine alarak secde ediyorlardı yerde, kıyam ediyorlardı, rüku ediyorlardı ve secde ediyorlardı. Kur'an'daki kıyam rüku, sucud işlemesini ben Güney Kur'an'daki Budistler'de gördüm. Bizatihi şahit oldum ve hayret içerisinde kaldım. Koreliler ibadetlerini ayetlerde belirtildiği gibi sırasıyla kıyam, rükû, sucud olarak yapıyorlardı. Bizim gibi kıyam, rükû, kıyam, sucud olarak yapmıyorlardı. Biz Müslümanlar kıyam, rükû, kıyam, sucud yapıyoruz. Dünyanın öbür ucunda ayetlerde ifade edilen namaz şeklinin Budist tapınağında görmen bende farklı düşünceler oluşturdu. Uzak doğuda gördüğüm bu gerçek... Ben de salatın namaz ikamesinde Allah'ın Adem'den kıyamete kadar kıyam rükrü sucud olarak emredildiğini ispat etti kafamda. Yani Allah Adem'e namazı yani salatı ikame etmesini söylediği zaman onun da rüknü, temel rüknü kıyam rükrü sucud olarak geldiği şeklindeydi ki herhalde dünya toplumlarının kalıntılarında kıyam rükrü sucud görüntüsü karşımıza çıkıyordu kendilerine ister Hanif ister Putperest desinler, kendilerine İbrahim'e dayandırılan Mekkeliler İbrahim'den kalan kıyam, ruku, secut bütünlüğündeki selat görevini bilmeleri gerekiyordu esasla. Ama bunu bildiklerine dair herhangi bir emare yok. Güney Kore'de Budistler de var ama Arap toplumunda yok. Ancak putperestlerin genelde haç esnasında veya Kabe içinde yaptıkları ibadetlerde kıyam, rükuz, vücut görünmüyor. Onların Kabe'deki ibadetlere ıslık çalmak ve el çıkmaktan ibaret. Allah'ın ayetiyle sabit olan. Belki Allah'ın bu ayet olmasa şaşırıp acaba tarih rivayetlerde mi bir hata var diyebiliriz. Ancak ayet üzerine basarak, ayet bu konu üzerine basarak ifade ediyor. Onların ibadetleri el çıkmak ve de çatmaktır. Müslümanların Kur'an ayetlerinden, Resul'ün sünnetinden ürettikleri hukuki terim, tanım ve hükümlerde zekat konusu ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Kur'an ayetlerinde. Müslümanların ellerinde bulunan malların, paranın bir kısmını insanlarla paylaşmayı infak veya sadaka olarak değerlendiriyorlar bugün. Bunun yanında Tövbe suresinin 60. ayetindeki sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere zekat toplanmayanlara, gönülleri İslam'ı ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere yolca mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir ayeti. Bugün Müslümanların bildiği fukuğa zekat olarak geçen ayet temel olarak. Bugün. Müslümanların zekat deyince anladıkları, zekat deyince dile getirdikleri veya zekat deyince kafalarında oluşan konu Tevbe Suresinin 60. ayetiyle temel olan konu. Halbuki ayette zekat ifadesi geçmemekte, sadakalar geçmektedir. Yani Tevbe Suresinin 60. ayetinde bizzat zekat geçmemektedir. Ayet sadakalardan bahsetmeye başlar ve harz edilen sadakaları anlatır. Bizatihi zekat geçen ayetler farklıdır. Tevbe suresinin 60. ayetinin dışındadır. Bizatihi zekat ifadesiyle geçen ayetler, Mekke'de gelmeye başlamış ve namazla birlikte seslendirilmiştir. Ve emredilmiştir. İlginç tarafı için, ayetler ister Mekke'de ister Medine'de indirilmiş olsun, ayetlerde geçen zekat kelimelerinin anlamlarını bugün meal veren ve tescillerini yapan ilim adamlarımız hep infak veya sadaka olarak tecrübe etmişlerdir. Yani sizin esprisi de buradadır. Allah zekatı farz kılıyor ama ayetlerinde zekat olarak bizatihi zekat ifadesiyle kullandığı bütün ayetler meal çevirisi yapanlar ve tesir edenler tarafından infak veya sadaka olarak çevriliyor. Bu da bir ilginçlik var. Tövbe suresi 60. ayetindeki sadakalar ifadesi zekat olarak uygulanıyor. Hukuki tanımlar, uygulamalar esas alındığında iki kavram, iki hüküm arasındaki fark nedir? Bu sorunun cevabını şu şekilde özetlemek mümkündür. Allah Mekke'de zekat emri vererek namazla birlikte, namazı kılın, zekatı verin emrini vererek bir zekat faziyetinden bahsetmekte. Ayrıca Medine'de Tebe Suresinin 60. ayetini göndererek ve orada da farz edilen sadakalardan bahsederek zekat konusunda farklı bir açılımı ortaya koymakta. Ve Resulullah da bu noktada gerek gelen zekat ayetleriyle ilgili uygulamalarını, gerekse Tebe Suresinin 60. ayetiyle ilgili uygulamalarını tarih içerisinde gerçekleştirmiş ve bu gerçekleşen bilgiler tarih ve hadis kitaplarında bize intikal etmiş. Aynı zamanda fakihlerin görüşleri olarak da eklenerek bize kadar gelmiştir. Önümüze iki tane kavram çıkmıştır. Birisi, Allah'ın Mekke'de namazla birlikte emrettiği zekat, bir de Medine'de emrettiği zekat. Tevbe Sözü'nün 60. Ayetiyle. İki tane zekat vardır. Birincisi, hesapsız, misapsız bir zekattır. İkincisi, hesaplı, hesaplı zekattır. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz mutlaka. Onun için cevapları biraz sonra vereceğim. Dikkatle dinlemenizde sanıyorum fayda olacaktır. Allah'ın zekat ayetleriyle bildirdiği, Müslümanların kültüründe infak, sadaka olarak algılanan, Mekke'deki veya Melihindeki zekat emirleri infak, sadaka kavramlarından çok uzaktır. Zaten Müslümanların Düşünce, inanç planında kaybetmelerine neden olan da budur. Zira Allah özellikle Mekke döneminde zekat emrini namazla birlikte hükmederek ikisinin de eşdeğer hüküm olduğunu belirtmektedir. Ayet olduğu gibi açıktır. Ancak Müslümanların kültürüne namaz farz olarak geçerken aynı ayetteki aynı hüküm ifadeden namazı kılarlar, zekatı verirler hükmü. Aynı emir sırasıyla olmasına rağmen namaza farz, zekata infak demişlerdir. Niye? Halbuki ikisi de farzdır. İkisi de emir sırasıyla geliyor. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. Biraz önce okuduk ayetleri. Niye ayetler bu kadar açık ve seçik iken ve Allah onu iman çerçevesinde dile getirirken insanlar namaza farz, zekata infak dedi. Sadaka dedi mecburiyet getirmedi. Halbuki Allah Mekke'de hesapsız nisapsız bir zekatı Müslümanlara namazla birlikte emretmiştir. Mekke'deki zekatın hesabı ve nisabı yoktur. Namaz bedenin eğitilmesi, geliştirilmesi zekat toplumsal paylaşımın maddi manevi boyusunu esas almaktır. Topluma inmek toplumuna bütünleşmek esasında zekat Toplumun her kesimine verilerek toplum Müslümanlar tarafından kucaklanmıştır. Hani biraz önce dedim ya, çete savaşı yoktur Müslümanlarda. Yasaklanmıştır. Buna karşılık bir zekat emri gelmiştir ki, bu zekat emriyle toplum Müslümanlar tarafından sahip çıkılmıştır uygulamalarda. Ve burada sınır yoktur. Mekke'deki zekatın özelliklerini ve uygulanış biçimine, Şöyle bir dikkat edersek, o tarih içerisinde hesap yok. Yani zekat vereceğim malımın hangisidir? Hangi malımdan zekat vereceğim? Bunun sorgusu yok. Hangi mallardan zekat verilmez? Bunun sorgusu da yok. Hangileri havayiciye asliye girer? Yani zekat düşmeyen mallar, zatî ihtiyaçlar hangileri girmez? Böyle bir sorgulama yok. Halbuki devlet varken, Tevbe suresinin 60. ayeti okunurken, o hükmedilirken, onun hükümleri icra edilirken, Resulullah zamanında ve diğer zamanlarda hesap kitaplar vardır. İşte şunlar şunlar zekatı girer, şunlar girmez, şunlar şunlar havayici asliyedir, şunlar değildir gibi bir hesap kitap yapılmıştır. Bütün bu konular Mekke döneminde emredilen zekat kavramının dışındadır. İnancın ölçüsünde inananlar Allah yolunda zekatlarını verirler. Bunu uygularken, ellerindeki bütün mallarını ortaya korlar. İstiklil kadar verirler. Kimse kimseyi zorlamaz. Nisab yani oran yoktur. Zekat olarak varlığının, varlığımı şu kadarını vermek zorundayım diye bir kural yoktur. Toplumun bildiği kırkta bir, yani yüzde iki buçuk oranı, Mekke'de emredilen zekatlarda geçmez. Dileyen, dilediği kadar verir. Verdiğine göre, kitabı sağ tarafından verilenler veya önde gidenler olarak Allah katında değerlendirilir. 3. Mekke'den emredilen zekat tıpkı namaz gibi farzdır. Ancak Müslümanların devletinin olmadığı döneme benzeyen Mekke dönemindeki inen zekat ayeti ne yazık ki infak, yardım, sadak olarak algılanmış, ayetin esasından sapılmıştır. Bunun nedeni, Müslümanların Hukukunu oluşturan geçmişteki Müslüman fakihler, Müslümanların devleti olmayan bir dönemi hiç yaşamadılar. Hiç. Şöyle bir düşünün. Geçmişteki fakihlerin karşısına, o gün Müslümanlar, ya bizim devletimiz yok. Hocam, şeyhim, fakihim, müştehidim, bugün bizim devletimiz yok. Devletimizin olmadığı yerde, Müslümanların devleti varken gelen bu hüküm nasıl uygulansın? Müslümanların devleti yokken biz hangi hususlarla, hangi hükümlerle karşı karşıyayız diye bir soru zemini olmadı ki, öyle veya böyle mutlaka Müslümanların devleti vardı. Müslümanların son devleti Osmanlı yıkılmadan önce zaten iştahat kapsamında kapattılar, bir daha fıkıh üretmemeye karar verdiler. Ayet ve hadislerden giderek, normal doğal tabi olaylardan giderek, sorunlardan giderek, Fıkı üretmemeye karar verdiler. İş dağıt kapısını da kapattılar. Tabi işler hep böyle gitmedi. Yani onlar zannetti ki, ya devletimizi kurduk, üç kıtaya da hakim olduk. Medreselerimizde yeteri kadar fıkı ürettiler. Biz artık yıkılmaz bir kaneyiz. Dünyanın ortasında bütün dünyaya hükmediyoruz. İşte batıya hükmediyoruz, doğuya hükmediyoruz, kuzeye hükmediyoruz, güneye hükmediyoruz. Dünyanın dört bucağında da medreselerimiz yeteri kadar çalıştı gerekli fıkıh kaydları üretti, bundan sonra üretilecek hiçbir şey yok. Verilecek iştahı değil, kararlar yok. Bütün sorunlar çözüldü. Kapadın iştahı. Ancak bundan sonra konu fetva konusudur. Yani Kur'an'ı anlamayı bir kenara bırak, hadisleri anlamayı bir kenara bırak, sorunları anlamayı bir kenara bırak, iştahatları nasıl güncel konulara getiririz, onların fetvasını ver. Fetva böyle doğdu. Fetva vermek. Fetva iştahat değildir biliyorsunuz kavramsal olarak, aslında temel, lügati anlamda iştahattır ama, onların ifadesiyle kavramsal anlamda fetvalar iştahat değildir. Fetvalar, ayetlerden, hadislerden hüküm çıkarmak değil, aynı mezhebin içindeki iştahatlardan fetva ile karar çıkarmaktır. Yani karar çıkarma geçti fetvadır. Bu şekilde anlattılar. Tabi işler böyle gitmedi. Müslümanların devleti yıkıldı. Halife ortadan kaldırılıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredildi. Şu anda hala da Müslümanların halifesi yasal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi. Orada duruyor. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi ise halifelik yetkilerini hiç kullanmadı. Aksine laikliği benimseyerek yasallaştırarak biz dünyamızı Allah'ın indirdiği kurallara göre yönetmeyeceğiz dediler. Sonra burası Müslüman memleketi burada Allah'ın yasaları uygulanmalıdır diyecekleri, diyenleri de cezalandıracak yasalar çıkardılar. Onun için Osmanlı yıkılmadan önce, çok önceleri başlayan, yıkıldıktan sonra da bütün Müslüman dünyasında devam eden, Müslümanların içinde bulundukları hale çözüm bulamama sendromu, zekat konusunda da kendini otomatikman gösterdi. Resulullah'ın emanet ettiği devlet, Medine'de kurulan devlet şöyle veya böyle Osmanlı'ya kadar devam etti. Osmanlı'nın yıkılmasıyla bitti. O güne kadar Müslümanlar devletsiz değildi. Bütün meselelerini devlet varmış gibi çözüyorlardı, düşünüyorlardı. Bütün meselelerini. Ama bir anda devlet ortadan kalkınca boşlukta görürler kendilerini. Yine hala da Müslümanlar yine sorunlarını devlet varmış gibi çözüyor. Aslında yok. Devlet varmış gibi sorun çözenlerin iştahatlarına, fetvalarına bakarak yine devlet varmış gibi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Sorun burada. Müslümanların devleti yokken, Mekke'de uygulanan zekat ayetinden bugünkü yapı değerlendirileceğine, çünkü o günde devlet yoktu, Müslümanların devleti varken üretilen hukuk kaideleri değerlendirildi sürekli. Tabi temelden zıt olan bu durum nedeniyle de Müslümanların sorunları asla çözülmüyor ve çözülemezler. Çünkü mantık yanlış. Devlet varken üretilen hukuk kaideleriyle devlet yokken yaşanan hayatın sorunları çözülebilir mi? Ne yazık ki Müslümanlar hala bu kaostan çıkamadılar. Sürekli de içinde debeleniyorlar. İşin kötü yanı İslam'ın Kur'anlarına göre yönetilmeyen toplumların sorunları da İslam'a çözdürmeye çalışıyorlar. Yani mesela bugün içinde yaşadığımız bir Türkiye Cumhuriyeti dönem var. 80 yıldır, 90 yıldır yaşıyoruz. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de, hükümetlerinin de yasalarında ortaya çıkardığı bir sürü sorun var. İşin en garip yanı, Müslümanlar bu devlet içerisinde yaşarken çıkan sorunları da yine İslam'a çözdürmeye çalışıyorlar. Hocam şöyle bir hayatta şöyle bir sorunumuz var. E İslam ne diyor bu noktada? Şimdi böyle diyene karşılık, Kardeşim bana ne? Küfür düzeninin sorunları kendisi çözüp biz çözüremeyiz, biz çözüremeyiz demiyor. Diyemiyoruz. Halbuki sorunların birçoğu düzenin kendisinden kaynaklanıyor. Düzeni ortadan kaldırırsan düzenin düzensizliklerinden çıkacak sorunların hepsi çözülecek. Peki ben niye düzen küfür düzeniyken onun sorunlarına hiç alakası olmayan bir İslam düzeniyle, bir İslam hukuk dosyanıyla çözmeye kalkayım? Ama vatandaş gelmiş soruyor, değer veriyor. Temel bir espriyle cevap vereceğimize ayetlerden, hadislerden giderek, iştahatlardan giderek ona ne yapıyoruz? Bir çözüm öneriyoruz. Şöyle şöyle yaparsan Allah katında mesul olmazsın diyoruz. Neden? İşte çelişkiler, ilişkiler, terslikler, uyuşmanlıklar çerçevesinde yürüyen din anlayışı ne Kur'an ayetlerinin ne de Allah Resulü'nün yaşadığı, tarihin anlaşılmasını sağlıyor. Aksine her şeyi birbirine karıştırarak iyice sorunlar yumağına dönüştürüyor. Halbuki Allah o dönemin özelliği çerçevesinde Müslümanlara ya malınızla, mülkünüzle, varlığınızla bu işin içindesiniz ya da değilsiniz esprisiyle hükümlerini göndermiştir. Namazı kılın, zekatı verin. Namazla bedeniniz eğitilirken, bu işe hazırlanırken, malınızla da, varlığınızla da bu işte olacaksınız. İşin özü bu. Ya hepsiniz, ya hiçsiniz. Ya varsınız, ya yoksunuz. Onun için hesap kitap yok bu işte. Bu işi kavrayan, bu özü kavrayan Mekkeli Müslümanlar, Medine'ye yanılayak geldiler. Bu işi kavrayan Medine'liler, Medine'ye yanılayak gelen Müslüman kardeşleriyle, bütün mallarını bölüştüler. Kardeşlik aktı yaptılar. Yaparken mallarını, mülklerini bölüştüler. Açın tarihi bir okuyun. Hesap kitap yapmadılar. Oran koymadılar. Ortaya koydular her şeylerden. Hatta bazı rivayetler o ortaya koymada kadınlar, çocuklar bile vardı. Öyle yazıyor bazı rivayetlerde de öyle diyor. Yani sadece mallar mülkler değil. Kardeşlerimiz, çoluğun çocuğunu Mekke'de bıraktılar. Kadına ihtiyacı vardır. Çocuklar çocuk sevgisine, çocuğa bakmaya ihtiyacı vardır. Çocuklarla ilgilenmeye ihtiyacı vardır. O zaman işte benim dört tane, beş tane karım var. İstediğini boşarım, evlenebilir. Çocuklarımdan istediğini alır, ona babalık yapabilir. Şeklinde rivayetler de var. Buraya kadar girmiyorum. Bazılarımız için çok aşırı geliyor bu, bu ifadeler. Bugünlüğü mantığıyla tabi. Müslümanlar devlet kurduğunda toplum otoritesine ulaşmış. Müslüman toplumun sosyal, ekonomik dengesi eşitlenmeye çalışılarak Tövbe suresindeki uygulamadaki hesaplı, nisaplı zekat emredilmişti. Tövbe suresinin 60. ayetinin uygulanması devlet tarafından üstlenilmişti. Müslümanların devleti toplumun varlıklarını tespit etmiş, havayici asliye yani kişinin, ailenin bir yıllık asıl ihtiyaçlarını belirlemiş, sonra kalan kısımdan yüzde kaç zekat alınacağına hükmedilmiştir. Bugün bu konuda bile Müslümanların kafalarındaki kaos devam ediyor. Rasul döneminde tespit edilen Havayici asliye, yani kişinin bir yıllık yasal asker ihtiyacını belirleyen rakamlar, o gün hep birbirine eşittir. Mesela bugün deniyor ya, 640 gram gümüş, 96 gram altın. Şu kadar arpa, şu kadar buğday, şu kadar deve, şu kadar altınla veya işte şununla eşit. Bütün söylenilen rakamlar, bugün fıkıhta yazılı, hadis kitaplarında yazılı rakamlar, o günün değerleriyle bütün o değerler birbirlerine alabiliyorlardı. Yani elin 640 gram gümüş aldın mı, bir başka arkadaştan 96 gram altınla değiştirebilirsin. Bugünkü gibi... Altın gitmiş bilmem nereye gümüş kalmış bilmem nerede arpa gitmiş arpa bir hiç sayılıyor buğday bilmem altın değerine ulaşmış deve bilmem nereye ulaşmış gibi hesaplar yoktu. O gün nisap oranları nisap dediğimiz şey yani işte 640 gram gümeşi aşağısı 96 gram altın aşağısı dediğimiz şey bütün o rakamlar bugün işte müftüye gidip sorduğunuzda zaman elinize bir liste veriyor. Efendim işte ramazanlarda bir bazı gazeteler takvimler listeler ilan ediyor. Efendim işte bazıları hadislerden o bilgiler çıkarıyor, bazıları ilmihallerden çıkarıyor. İşte bütün bunları Rasulullah devrinde düşündüğün zaman hepsi birbirine eşit. Eşit, eşit, eşit, eşit, eşit. Bugün ise çarpık bir şekilde hepsi birbirinden farklı değerlere sahip. Kimi pul olmuş, kimi altın olmuş. Kimi değerlendirmiş, kimi değer hale gelmiş. İnsan biriyle diğerini rahatlıkla alabiliyordu o gün. yıllık tarih boyunca bu değerler altısı oldu. Kimilere pul oldu, kimlere yüksek değerlere sahip oldu. Mesela bir ara düşünün. Mesela işte binek zekat dışıdır. Havai Ceyhasli'ye Veya ev zekat dışıdır. Şimdi düşünün. Çöldeki bir ev, insanların oturacağı bir ev zekat dışıdır. Şimdi adam villayı da ev sayıyor. Örnekleyelim. Veya bir arabatı şimdi, o günün arabatı normal insanların işte savaşırken veya işte oraya buraya giderken kullandığı bir arabatı, bugün o arabatları yarış atı olarak kullanılıyor. Nice DM otomobillerden, lüks otomobillerden kat kat daha pahalı. Ama fıkıha baktığınız zaman art binek atı, binek sayıldığı için üzerinden zekat alınmıyor. Bugün bir arabatı kaç tane otomobil alıyor? Kaç tane eşek alır veya kaç gram altın alır, 96 gram mı? O gün bir arabatı 96 gram altındı veya 640 gram gümüştü o gün. Aynı değerdeydi. Müslümanlar bugün dediler, dedik, dediğim rivayetler çerçevesinde ayetlerin niçin emredildiğini düşünmeden uygulamaya çalışıyorlar. Sanki aman canım nasılsa Allah zekatı emretmiş, biz uygulayalım da Gerisini Allah tamamlar veya ya biz kendimizden bir şey yapmıyoruz ki, geçmişteki ulema ne demişse onlara göre hareket ediyoruz. Bir günah varsa boyunlarına der geçeriz. Mantığıyla bu kaydolara bakılıyor. Halbuki her hüküm Allah katında bilgiyle bilinçle uygulandığı zaman yerine getirilmiş olmaktadır. Aksi halde o konuda bir bilgi yoksa bir bilinç yoksa o eylem, o ibadet yapılmış sayılmıyor Allah katında. Çünkü Allah dinini cahilliği red için göndermiştir. Cehaleti ortadan kaldırmak için göndermiştir. Cahilliğini kusayarak dini yaşayanların dini Allah tarafından kabul edilmez. Çünkü dini gönderilişin amacı cahilliğin kutsanmasına karşılık. Atala dininde cahillik kusandığı için, İnsanları cahillikten uzaklaştırıp bir bilgiye, bir bilince ulaştırmak için Allah ayetlerini gönderiyor. Allah'ın bu dini gönderişindeki özünü, amacını bir kenara bırakacak. insanlar yine cahilleşecek, cahilliklerini kutsal hale getirecek ve dünya Allah'a ibadet ediyormuş gibi davranış sergileyecek ve bütün sıfatları da Allah'a ve alimlere atacak. E bunu zaten putperestler yapıyordu. O günde put aynı bu mantığı yapıyorlardı. Onlar da en büyük ilah olarak Allah'a inanıyorlar. Kabe'ye doldurdukları 360 put, onların ilahları Allah'a yakın olan dostlardı, Allah'ın yardımcılarıydı. Onlar adına Allah'la konuşuyorlardı. Onlar da Allah'a değil de direkt onlara taparak Allah'a ulaşıyorlardı ve bu şekildeki cehaletleri de kusuyorlardı ve kendilerinin çok iyi bir mümin olduğunu söylüyorlardı. Allah kendisiyle insanlar arasındaki mesafede hiçbir kulun, Resul dahi olsa hiçbir kulun, hiçbir varlığın olmadığı özünü ayetleriyle bizatihi teyit ede ede ve insanların bilgilerini, bilinçlerini geliştire geliştire ayetleri gönderiyor. Cehalet Allah'ın katında kutsal değil ve en büyük suç olarak karşımıza çıkıyor. Temelde kırkta bir olarak bilinen zekatın uygulanmasında bazı değişik görüntüler oldu. Mesela Hazreti Osman kendi döneminde bazı bölgelerden toplanan zekatların ekonomik değerinin yitirdiğini hesabıyla, yani toplanan zekat, zekat toplanacağının parasını dahi karşılayamadığı hesabıyla o bölgelerin zekatı kendi aralarında dağıtabileceğine hükmetti. Biliyorsunuz Hazreti Osman çok enteresan bir adam. Tüccar, büyük bir tüccar kendisi, ekonomi açısından çok o aile zaten, muaviye soyu, çok müthiş bir Ümeyyeoğulları, hesap kitab içinde çok uzman bir zekaları var ve bir adetleri var. Hazreti Osman da kendi iktidar döneminde her tarafa zekat memurları gönderiyor, diğerlerinin yapmadığını yapıyor. Zekat memurlarına gittiği yerden işte ne kadar zekat aldın, ne kadar zekat dağıtılacak, hesaplarını yapıyor. Bu hesapları yaparken, bazı bölgelerdeki toplanan zekatlar, o amilin, yani zekat toplayıcının maaşını dahi karşılamıyor. Bunları görüyor. Ve bir fetva veriyor. Diyor ki, amillerin dahi zekatlarını karşılamayan bölgelerde, insanlar boşuna zekat vermesinler devlete, orada kendi anlarına dağıtıp, kendi fakirleri arasında, zenginler kendi fakirleri arasında bu işi kapatsınlar, ben onlara ...eleman göndermeyeceğim diyor. Çünkü o masraflı oluyor diyor. Bir kanzalar hesabı yapıyor. Bu örneği, bu iştahını... ...Hazreti Osman'ın bu uygulaması... ...tabii yerel olarak oluyor. Her yere değil. Sadece bu öyle olanlara... ...hükmediyor. Ve diğer tarafları yine... ...memurlarla gönderiyor. Zekat toplattırıyor dağıtıyor. Ama o bölgelere artık gitmiyor. Oralara bir emirle... ...artık size gelmeyecek, siz aranızda halledin diyor. Bu iştahı bazı hanefiler, hanefi üleması, Hazreti Osman'ın bu iştahını zekat uygulamasının temeli sayıyor. Zekatın devlet tarafından değil, insanların kendi aralarına dağıtabileceğine hükmediyor. Onun için şimdiki İlmaha kitaplarında devletin toplanması yerine halk kendi arasında dağıtır görüşü ağırlık basıyor ve Diyanet de şu anda bu görüşü uygulattırıyor. Ve işlerine de geliyor zaten layıklıkta gelince devlet niye zekat toplasın? Bugün ne yazık ki bu görüş hakim. Halbuki Hazreti Osman bu hükmü ülkenin her yerine değil, sadece zekat toplanan yerlerin, zekat toplayıcılarının giderlerini karşılayamadığı yerler için vermişti. Yine bazı dönemlerde kırkta bir zekat toplanmış, yetmeyince artısı alınmış. Fazla geldiğinde geriye dağıtılmıştı. Bu, bu tür örnekler çok. Zekat toplanması, dağıtılması konusunda ayette sayılan sınıflar dışına çıkılmamaya, Gayret gösterilmiştir. İşte ayette şunlara, şunlara, şunlara zekat verilir. O sınıfların dışına çıkılmamıştır. Ancak sekiz sınıfa hangi oranlarda dağıtılacağı, o günün şartları dikkate alınarak halifenin kararlarına bırakılmıştır. O noktada işte her sınıfa eşit mi dağıtılacak yoksa sınıflar arasında farklılıklar mı olacak konusu halife'yi ilgilendiren bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, valilerin kararları da bu konularda çok etkili olmuştur. Zekatın uygulanmasındaki genel geçer kabul, toplanan zekatların mahallinde dağıtılması, ancak çok ihtiyaç durumlarında farklı bölgelerde transferi söz konusu olmuştur. 1500 yıllık tarih içerisinde uygulanan zekat uygulamalarının ayrıntısı bugün için önemli değildir. Önemli olan, Mekke döneminde gelen zekat emirlerinin nasıl, hangi amaçla fazlıktan, yani emirlikten çıkarılıp insanların vicdanlarına bırakılan bir yardımlaşma olarak algılandığıdır. Bizim bugün Müslümanlar olarak Allah'ın Mekki ayetler içerisinde gönderdiği zekat emrinin nasıl olur da infak olarak anlaşıldığıdır. Neden infak olarak anlaşıldığıdır? Bizim için bugün en önemli konu budur. Bugün Müslümanların çoğunluğu devletin toplaması gereken zekatı ki, Bugün Müslümanların henüz bir devleti yoktur. Hazreti Osman'ın iştahına bağlı olarak verilen hükümle Ramazan aylarında hesaplayıp Müslümanlara dağıtarak zekat ayetini uyguladığını düşünmektedir. Halbuki bu uygulama açıklanan nedenlerden dolayı Mekke'deki ayetlerin özüne aykırıdır. Şu anki zekat uygulaması Müslümanların Mekke'de emredilen zekat emrini yerine getirmiyor. Aksine emri anlamamak anlayıp yerine getirmemek sorumluluklarını yükleyerek artırıyor. Ayetin hükmü dikkate alındığında, olayın önemi ortaya çıkıyor. Ayetin hükmü, dikkatinizi çekiyorum bakın. Ayetin hükmünü dikkate aldığımızda olayın önemi ortaya çıkıyor. Allah, zekat ayetini yerine getirmeyenleri, getirmek istemeyenleri, dinini inkar etmekle bir tutuyor. İşte, Fusule suresinin yedinci ayetinde. Onlar zekatı vermezler. ayeti de inkar edenler de onlardır. Zekatı vermeme nedenlerini ahireti inkar olarak gösteriyor Allah. Eğer ahireti kabul etmiş olsalardı, zekatı vermekten yana olurlardı. Vermemekten yana değil. Eğer onlar zekatlarını vermiyorlarsa, bilin ki temelinde ne vardır? Ahireti inkar vardır. Onlar hesaplaşmayı, Rableriyle hesaplaşmayı inkar etmişlerdir. Korkmuyorlardır yani. İşte bu ifadeyle zekat vermeyenleri ayeti inkar edenlere olarak değerlendiriyor Allah. Zekat vermeyi inancın bir parçası sayıyor. Tabi yıllık tarih içerisinde sünni itikadi mezheplerin ki itikadi mezhep nasıl oluyorsa orası ayrı bir konu sünni itikadi mezheplerin görüşüne göre Amel imandan zaten cüz sayılmadığı için bugünkü toplum çok rahat. Halbuki ayetler öyle demiyor. Ayetlere baktığımız zaman ameller imanın içerisinde. O cüzden sayılıyor. Allah her ne kadar zekatını vermeyenleri ayreti inkarla bir tutsa da zekat ameli bir hüküm olarak uygulanmadığında itikada zarar vermiyor. Kime göre? Evli sünnet'e göre. Evli sünnetin bu görüşü Allah'ın onlar zekat vermezler, ahirette inkar edenlerde onlardır suçlamasını ortadan kaldırıyor. Yani Fusulat suresinin 7. ayeti el-ü sünnetin bu görüşüne göre hüküm hale geliyor. Siz şu soruyu sorabilirsiniz: İnsanlar nasıl Allah'ın hükmünü ortadan kaldırabilir? Veya insanlar nasıl Allah'ın suçlamadığını suçlayıp aklar? Veya Allah'ın suçladığını? Nasıl insanlar suçlamaz? Allah'ın dinine insan aklı, insan mantığı, insan eli değdi mi? Her şey oluyor. Yani bu kesin. Yaşım 62, 18 yaşından beri Allah'ın dinini öğrenmek için çıktım yolu birçok kitap okudum. Gördüğüm tek gerçek bu. Allah'ın dinine insan aklı, insan mantığı, insan eli değdi mi? Her şey oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Sakın ha. Olmaz olmaz demeyin. Mutlaka. İnsan aklı, insan eli değiyorsa bir şeye mutlaka orada o hani Allah'ın sürekli ayetlerinde tekrar ettiği bir şey var ya, o iman edenler kendilerine Allah'tan bir ayet gelince işittik ve itaat ettik derler. Hükmü iman edenlerce yerine getirilmezse, oraya el değerse, oraya akıl değerse her şey olur. İşte Yahudiler, Hristiyanlar bunun en canlı örnekleri. Niçin Müslümanlar onlara eklenip canlı örnekler olmasınlar ki tarih boyunca? Onlar insan değil mi? 4. Mekke'de gönderilen zekat ayetlerinin uygulanmasında kafir-mümin ayrımı yoktur. İster sahibi kim olsun Herkes Müslümanların dağıttığı zekattan payını almıştır. Toplumun ihtiyaç sahiplerini, fakirlerini kucaklama, onlara sahip çıkma, Mekke'de Müslümanlara yüklenilen bir görev olarak toplumsal bütünleşmenin göstergesi olarak örneklendirilmiştir. Yani Müslümanlar o toplumda çete savaşı yapacaklarına, milletin evine barkına saldıracaklarına, terör estirip insanları korkutacaklarına, tam tersine insanlıklarıyla ortaya çıkıp, maddi manevi bütün katkılarıyla ortaya çıkıp, Toplumun fakirinin, fukarasını, her şeyine öyle bir sahiplenme noktasına gelmişlerdir ki, müthiş bir örneklik göstermişler ve toplumsal bütünleşmenin ne olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Günümüzde ne yazık ki bu görüntüleri görmek mümkün değildir. Bırakın Müslüman olmayanların fakirlerine ihtiyaç sahiplerine vermeyi, Müslümanlar kendi aralarında bile kendi anladıkları zekatı dağıtırken, yani bırakın Allah'ın Mekke'de emrettiği zekatı, derme çatma, işte tarihten gelen, fıkıhla oluşturulan mevcut zekat anlayışını bile eğer veriyorlarsa bunu bile dağıtırken cemaat, tarikat, mezhep, taraf seçer hale gelmişlerdir. Yani bırakın kafirlere oraya buraya vermeyi. Bırakın o toplumun dini, imanın ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, etnik kökeni ne olursa olsun, fakirse, zekata muhtaçsa ona veririm demeyi, o felsefeyi, o bilinci, o bilgiyi, o emri yerine getirmeyi tersine uygularken bile tarafkirliği öne çıkarır olmuşlardır. Böylece içe kapanıklık, tutuculuk, sosyal gerileme, içe dönüklük, kendi kabuğuna sinme olayı bütün yapısıyla Müslümanların yaşamına sirayet etmiştir bugün. Şöyle bir bakalım etrafa. Halbuki Mekke'deki zekat uygulamasında sosyal patlama, Allah'ın müminlere öğrettiği sevginin yarattıklarına karşı duyulacak saygının ve Allah'ın verdiği nimetlerin nasıl paylaştırılacağının örnekliği has safhada uygulanmış. Müslümanların dışa yönelik tavırları Mekke toplumunu temelinden sarsarken, Put prenslerin elebaşılarını çılgına çevirmiştir. Niye? Çünkü elebaşıları o toplumu soyan insanlardı. O toplumu sırtından geçiren insanlardı. Müslümanların elleri kolları onlara kucaklamış. Mal varlıkları, düşünceleri, yaşamları onlara kucaklamış. Ve bunları yaparken sen Putperestsin dememiş. Sen müminsin dememiş. Sen kölesin, sen hürsün dememiş. Her birine eşit şekilde... Hiçbir aycılık gözetmeden elini kolunu uzatmış, malını mülkünü önüne sermiş. Bu sosyal dengeyi, bu ekonomik dengeyi altüst etmiş. Şeriflerin düzeni bozulmuş. Terörist eylemlerle, anarşik eylemlerle, çete savaşlarıyla düzen bulacağını insanlıkla düzeni bozmuşlar Mekke'de. Allah'ın gönderdiği ayetlerle. Allah'ın gönderdiği zekat ayetini anlayarak o toplumsal düzeni altüst etmiş müslüman. Bugün Müslümanlar niye yapamıyor bu alt üst etmeyi? anlamıyorlar yani. Zaten Mekke'de gönderilen zekat ayeti mi var diyorlar yani. Böyle bir şey yok ki diyorlar. Allah zekatı Tevbe suresinin 60. ayetiyle emret diyorlar. Ondan önce zekat fari değildi diyorlar zaten. Yani sadece klasik fıkıh uyanlar mı söylüyor bunu? Ben kaç tane Kur'an okuyan insanları gördüm. Mekke'de emredilen zekattan haberin var mı diyorum. Ne, ne emri ya diyor zekat emredilmiş mi diyor Mekke'de diyor. Tabii e tabi yani bu kadar uzak olursak konulardan, Allah Resulü'nün örnekliğinden ve o dönemde gelen Allah'ın ayetlerinden bu kadar uzak olursak, meseleyi hala da her zamanki söylediğim gibi mezheplere göre Kur'an okursak, akıl başa değmiyor. İman başa değmiyor, kalbe değmiyor. Ve böyle bir devrim gerçekleşmiyor. Allah Resulü'nün ve arkadaşlarının Mekke'de yaptıkları devrim gerçekleşmiyor. Niye? E çünkü oradaki farklı bir şey yani. Orada biz Namazla birlikte emredilen bir zekat ayeti var ve orada ya varsınız ya yoksunuz hesabı var. Ve Müslümanların yaptığı uygulamalarla putperestler, onların ele başları ne yapacaklarını bilemediler ve ne yapacaklarını bilemezsen de şaşkın tavuklar gibi ortaya da saldırıya geçtiler. için Çünkü öne alınmaz bir insanlık gösterisi var topluma. Önünü alamıyorlar neyin önünü alamıyorlar? İnsanlık gösterisinin önünü alamıyorlar. Toplumun nezdinde Müslümanlar hiçbir zarar vermiyor. Tam tersine toplumun her şeyine sahip çıkmış. Fakirinden yana, fukarasından yana demin bir arkadaş bağırıyordu. Benim peygamberim işçinin yanındadır. Benim peygamberim emeklinin yanındadır diyordu. Ha işte bak anlamaya başlamış. O zekat ayeti Mekke'de uygulandığı zaman Müslümanların zenginleri topluma öyle bir indiler ki toplum Zenginlik neymiş gördüler? İnsanlık neymiş gördüler? 5. Allah Mekke döneminde toplumun faiz uygulamalarına karşılık zekatı öne çıkardığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Mekke'nin putperens zenginleri insanların durumlarından çıkar sağlamak için faiz alırken, Allah Rum suresinin 39. ayetinde insanların manlarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekat veren o kimseler evet onlar kat kat artıranlardır diyerek Müslümanları faizden uzaklaştırıyor toplumun ihtiyaç sahiplerine zekat verdirerek onları maddi açıdan rahatlığa ulaştırıyordu. Zekatla far arasındaki hesapta inananlar dünyada güya kaybediyorlarmış gibi görünseler de ahiretteki hesapta müthiş çare geçiyorlardı. Verdikleri zekatlar kat be kat sevaplarını artırırken, alacakları faizin hiçbir kıymetinin olmadığı, kendilerini hesaptan korumadığını, üstüne faizin Allah'ın yanında artmadığını söylemekteydiler. Üstelik Allah, faizin kendi katında artmadığını söylemekteydi. Mantık, muhakeme, akıl olarak faizleri zekat arasında yapılan bu değerlendirmeler, Müslümanların topluma sahip çıkması konusunda önemli işler yerine getirmiştir. Kısaca bugün Müslümanların anlayışında, inancında Mekke'de gönderilen zekat ayetlerinin hükmü yoktur. Yok, akınlarında bile yok. Tevhid, şirk, müşrik kelimelerinde kafayı bozduk ama o dönemde Allah bize neyi emretmişti, o sahabeler neye göre hareket ediyorlardı, tevhidi, şirki anlayan, İmanı seçen Müslümanların toplumsal işlerleri, konumları neydi, Allah onları o toplumda hangi emirlerle aktif hale getirdi, bu konularda bir göstergemiz yok. Gayet güzel teolojik, felsefi tartışmalar yapıyoruz. Şif şudur, şefaat budur, efendim işte şu şudur, bu budur. Çok güzel. Eylem? Eylem yok. O yok. Müslümanlar kendilerinin hesapsız, nisapsız bir zekat ayetiyle muhatap olacaklarını düşünmemekte bunu da asla inanmamaktadırlar. Dolayısıyla Mekke'de gönderilen zekat ayetlerinin hükmü Müslüman toplumlarca infak, sadaka anlayışıyla uygulamadan kaldırılmış olmaktadır. Allah Mekke'de, Mekki dönemde zekat ayetini gönderiyor, emir olarak namazla birlikte Müslümana diyor ki ya diyor o diyor zaten diyor farz değil diyor. O diyor infak diyor. O diyor sadaka diyor. Onun için diyor geç olur diyor. Namazı kıl o farz edildi de diyor zekat farz edilmedi diyor. O, o oradaki zekat diye infak diyor. Bak de böyle yazıyor diyor. Çünkü meali i çevrenler böyle dediler. Tefsirde de böyle yazıyor diyor. Bak tefsirde de böyle yazdılar. Böylece mealler tefsirlerde tasdik etti. Dört mezhepte tasdik etti. İş bitti. Ve biz de meali, Kur'an'ı mezheplere göre okuyoruz şimdi. E tabi okuyunca oradan e, şey çıkmıyor. Yani zekat farzı çıkmıyor. infak çıkıyor. Böylece bu hükümle Allah'ın Mekke'de emrettiği zekat faziyeti ortadan kaldırılıyor. Dehşeti görüyor musunuz? Bu yaklaşım tarzının, bu inancın Müslümanlar için ne kadar tehlikeli olduğunu bilmekte yarar var. Şirkle, müşrikle, tevhidle uğraşırken, biz başka yerlerden işi getiriyoruz. Bugün bütün Müslümanlara... Namazla birlikte Allah'ın Mekke'de gönderdiği zekat ayetlerinden de sorumlusunuz diye hatırlatmakta fayda var. Müslümanlar iyi bilmelidir ki Mekke'de gönderilen zekat ayetleri infak, sadaka, yardımlaşma değil. Aksine Allah'ın size farz kıldığı temel bir hükümdür. Ki Allah Fusve Suresinin 7. ayetinde bu zekatı farz olarak algılamayıp vermeyenleri, ayeti inkar edenler olarak kabul ediyor. Allah Mekke'de gönderilen zekat ayetlerinin dağıtılacağı yerleri ve Müslümanların sahip çıkacakları ayetleriyle belirlemiştir. Kimler? Müslümanlar kimlere sahip çıkacak? Bunlar yerlere dağıtılacak bu zekatlar. İşte Rab suresine bakınız. Tevbe suresinin 60. ayetinden farklı. Ne diyor orada? Nas suresinin 25. ayetinde Allah diyor ki, Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte lanet onlar içindir ve kötü yurt onlarındır. Nas suresinin 90. ayetinde muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar, o düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. İsra suresinin 26. ayetinde, Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Rum suresinin 32. ayetinde, O halde sen akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Diyerek, Müslümanların akrabalık, arkadaşlık, dostluk bağlarını koparmamalarını, zekat ayetini uygularken inansın inanmasın, bütün toplumu dikkate almalarını belirtmiştir. Akrabaların birinci sıraya oturması, kişilerin kendilerine en yakın olanların durumunu daha iyi bilecekleridir. Şimdiki gibi dibine aydınlatma sesabıyla en yakını dururken en uzaktaki insanlara yardıma koşmak Allah'ın ayetlerinin özüne aykırıdır. Özün özeti, Mekke'de uygulanan olan zekatta, havayiciye asliye, yani zati ihtiyaçlar, oran ve dağıtıracak sınıflar yoktur. Adeta Allah tarafından düğmeye basılmış, Müslüman olanlar, dünyayı değiştirmek için, ya herro, ya merro, ya da ya hep, ya hiç demişlerdir. Bu yaklaşım tarzı, hiçbir beşeri dine, ideolojiye sahip değildir. Yeryüzünde imtihan için geldiğinin, Dünyasının geçici olduğunu bilgisinde, bilincinde olan Müslüman, bir an önce Allah'a kavuşmanın hesaplarını yapmıştır. Bugün ise işler tersine dönmüştür. Allah'a bir an önce kavuşmanın yolunu herkes biliyor. Herkes Allah'ta buluşmayı istiyor. Ama, aması var işte. Ama herkes mümkün olduğu kadar geç buluşmanın gerçekleşmesini istiyor. Bir an önce buluşalım istemiyor. Bu gerçek ne yazık ki, Hepimizin gerçeği. Ve bu gerçeğimiz hidayet etmedikçe ayetler kalbimize inmeyecektir. Evet. Sesim kötü. Daha fazla devam edemeyeceğim. Burada kestim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuya ait ekleyeceğiniz şeyler, soracağınız şeyler ve eleştireceğiniz şeyler olursa sevinirim. Müminlerin müminlere uyarması onlara verilen temel bir görevdir. Bunun bilincindeyim. Bu noktada Allah'ın size verdiği hakkı kullanmanızı isterim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı üzerinizde olsun.